Hud Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bu, Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için doğru hüküm veren, her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıkça ortaya konulmuş bir kitaptır. De ki, şüphesiz ki ben onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcıyım ve müjdeciyim. Bu kitap, Rabbinizden bağışlanma dilemeniz, Sonra da ona tevbe edip yönelmeniz için indirildi ki Allah sizi belirlenmiş bir süreye kadar güzel bir şekilde yaşatsın ve iyilik sahibi olan herkese de iyiliğinden daha çok versin. Yüz çevirirseniz size gelecek büyük bir günün azabından korkarım. Dönüşünüz yalnızca Allah'adır. O her şeye gücü yetendir. Dikkat edin onlar Allah'ın gözetiminden gizlemeleri için göğüslerini çevirirler. Dikkat edin, onlar elbiselerine büründükleri zaman bile Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir. Şüphesiz ki o kalplerin özünü bilendir. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı yalnızca Allah'a ait olmasın. Allah onun durduğu ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. O hanginizin davranış olarak daha güzel olacağını denemek için arşı su üzerindeyken gökleri ve yeri altı günde yani altı dönemde yaratandır. Ölümünden sonra şüphesiz ki diriltileceksiniz dersen kafir olanlar elbette bu apaçık büyüden başka bir şey değildir derler. Onlardan azabı sayılı bir süreye kadar ertelesek mutlaka onun gelmesini engelleyen nedir derler. Dikkat edin. Kendilerine azap geldiği gün o azap bir daha onlardan uzaklaştırılacak değildir. Alay etmekte oldukları şey onları çepeçevre kuşatmış olacaktır. O insana tarafımızdan bir rahmet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak bu durumda şüphesiz ki o tamamen ümitsiz, nankör olur. Kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak elbette kötülükler benden gitti der. Şüphesiz ki o çok şımarıktır, çok kibirlidir. Ancak sabredip güzel işler yapanlar başka. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Müşriklerin ona gökten bir hazine indirilseydi veya onunla birlikte bir melek gelseydi ya demeleri yüzünden, sen neredeyse sana vahyolunan ayetlerin bir kısmını terk edeceksin ve bu yüzden ruhun daralacak. Sen sadece bir uyarıcısın. Allah Allah. Her şeye vekildir, güven kaynağıdır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki doğruysanız Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini çağırın da onun benzeri uydurulmuş 10 sure getirin. Size cevap veremezlerse bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz? Kim dünya hayatını ve süsünü isterse İşlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şey olmayanlardır. Dünyada yaptıkları boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler de batıldır. Rabbi tarafından apaçık bir delil üzere olan ve kendisini Rabbinden bir şahidin takip ettiği, ayrıca kendisinden önce önder ve rahmet olarak, Musa'nın kitabı elinde bulunan kimse inkarcılar gibi midir? Bunlar Kur'an'a inanırlar O gruptan hangisi onu inkar ederse işte cehennem ateşi onun varacağı yerdir Bundan şüphen olmasın Şüphesiz ki bu Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir Fakat insanların çoğu inanmazlar Allah'a yalan uydurandan daha zalim kim olabilir ki? Onlar mahşerde Rablerine sunulacaklardır Şahitler de işte bunlar Rablerine karşı yalan uyduranlardır diyeceklerdir Dikkat edin Allah'ın laneti o zalimlerin üzerinedir Onlar insanları Allah'ın yolundan alıkoyan ve o yolu eğri gösterenlerdir Onlar evet onlar ahireti de inkar edenlerdir Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir Onların Allah'tan başka dostları da yoktur Azap onlar için katlanacaktır çünkü onlar gerçekleri duymaya güç yetirmez ve onları görmezler. İşte bu gibiler kendilerine yazık etmişlerdir ve uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiş olacaktır. Şüphesiz ki onlar ahirette en çok kaybedenlerdir. Şüphesiz ki iman edip iyi işler yapanlara ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince işte onlar cennet halkıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun yani müminlerle kafirlerin durumu kör ve sağır ile gören ve duyan kişilerin farkı gibidir. Bunlar örnek olarak hiç eşit olur mu? Hala gerçeği hatırlamıyor musunuz? Yemin olsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine göndermiştik de onlara şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Şüphesiz ki ben size gelecek elem verici bir günün azabından korkuyorum demişti. Kavminden kafir olan yöneticiler şöyle cevap vermişlerdi. Biz seni bizim gibi bir insandan başka bir şey olarak görmüyoruz. İçimizden basit görüşlü, en razillerimizden başkasının da sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancılar olduğunuzu sanıyoruz. Nuh onlara şöyle demişti. Ey kavmim bir düşünsenize ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerinde isem ve o bana kendi katından bir rahmet vermiş de bu size gizli tutulmuşsa siz kendinizi buna kapattıysanız buna ne dersiniz onu istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim bu tebliğe karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum benim ödülüm yalnızca Allah'a aittir. Ben iman edenleri kovacak da değilim. Şüphesiz ki onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizce davranan bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, ben onları kovarsam beni Allah'tan kim koruyabilir ki? Hiç gerçeği hatırlamıyor musunuz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü kişiler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir de diyemem Kalplerinde olanı Allah çok iyi bilendir Onları kovduğun takdirde doğrusu ben zalimlerden olurum Onlar ey Nuh bizimle mücadele ettin Ve bize karşı mücadelede çok ileri gittin Doğru kişilerden isen bize vaat ettiğini bize getir demişlerdi Nuh ise şöyle demişti Dilerse onu size ancak Allah getirir siz Allah'ı asla aciz bırakacak değilsiniz Allah sizi saptırmak yani sapkınlık kararınızı onaylamak istiyorsa Ben size öğüt vermek istesem de Öğüdüm size yarar sağlamaz Çünkü O sizin Rabbinizdir Yalnızca O'na döndürüleceksiniz Yoksa O'nu Muhammed uydurdu mu diyorlar De ki ben O'nu uydurursam günahı bana aittir Ben de sizin işlediğiniz günahtan uzağım Tarafımızdan Nuh'a şöyle vahyedilmişti: Kavminden iman etmiş olanlardan başkası artık sana asla inanmayacak. Onların işlemekte olduklarından dolayı üzülme. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap. Haksızlık edenler hakkında bana herhangi bir şey söyleme. Şüphesiz ki onlar mutlaka boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyor Kavminden yöneticiler ise yanına her uğradıklarında onunla alay ediyorlardı. Nuh onlara şöyle demişti. İleride biz de sizinle alay edeceğiz. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kalıcı bir azabın kime konacağını ileride bileceksiniz. Sonunda emrimiz gelip de tandır kaynayınca Nuh'a şöyle demiştik. Her tür canlıdan iki çift ile içlerinden boğulacağına dair aleyhinde söz geçenler dışında aileni, ve iman etmiş olanları gemiye bindir Onunla birlikte çok az kişiden başkası iman etmemişti Nuh şöyle demişti Gemiye binin Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayıcıdır Çok merhametlidir Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu Nuh bir kenarda olan oğluna Ey yavrucum, bizimle birlikte gemiye bin Kafirlerle olma diye seslenmişti Oğlu beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım demişti Nuh bugün Allah'ın azap emrinden merhamet eden Allah'tan başka koruyacak kimse yoktur demişti Ardından aralarına dalga girmiş ve oğlu boğulanlardan olmuştu Ey yer suyunu yutup çek Ey gök suyunu tutup dindir denmiş Su çekilmiş iş bitirilmişti Gemi Cudi'nin üzerine yerleşmişti. O zalimler topluluğuna hitaben merhametten uzak olun demişti. Nuh Rabbine şöyle seslenmişti. Rabbim şüphesiz ki oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen hüküm verenlerin en isabetli hüküm verenisin. Allah şöyle demişti. Ey Nuh o asla senin inanç ailenden değildir. Şüphesiz ki onun yaptığı kötü bir iştir. Hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Şüphesiz ki cahillerden olmaman konusunda sana öğüt veriyorum. Nuh şöyle demişti. Rabbim senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen kaybedenlerden olurum. Nuh'a şöyle demişti. Ey Nuh sana ve seninle birlikte olan ümmetlere bizden bir selam ve pek çok bereketle gemiden inin. Kendilerini yararlandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azabın dokunacağı ümmetler de olacaktır. İşte şunlar sana ettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret, şüphesiz ki mutlu son, muttakiler içindir. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u göndermiştik ve onlara şöyle demişti. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur Siz yalan uyduranlardan başkası değilsiniz Ey kavmim buna karşılık sizden ücret istemiyorum Benim ücretim beni yoktan yaratandan başkasına ait değildir Akıl etmiyor musunuz? Ey kavmim Rabbinizden bağışlanma dileyin Sonra da ona tevbe edip yönelin ki Üzerinize göğü bol bol göndersin ve gücünüze güç katsın Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin Kavmi şöyle cevap vermişti, Ey Hud sen bize apaçık bir delil getirmedin. Biz de senin sözünle ilahlarımızı asla terk edecek değiliz ve biz sana asla iman edecek değiliz. Biz ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmış demekten başka bir söz söylemiyoruz. Hud ise şöyle demişti, Ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onun peşi sıra ortak koştuklarınızdan uzağım. Hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana zaman tanımayın. Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki o, onun perçeminden tutmuş olmasın. Şüphesiz ki Rabbim doğru yoldadır. Yüz çevirirseniz elbette ben, benimle size gönderilenip size bildirdim. Rabbim dilerse sizden başka bir kavmi yerinize getirebilir ve siz ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. ''Şüphesiz ki benim Rabbim her şeyi koruyup gözetendir.'' Azap emrimiz gelince Hud'u ve onunla birlikte iman edenleri tarafımızdan bir merhametle kurtarmıştık. Biz onları ağır bir azaptan kurtarmıştık. İşte şu ad kavmidir. Rablerinin ayetlerini inkar etmişler, Allah'ın elçilerine asi olmuşlar ve inatçı her zorbanın emrine uymuşlardı. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete tabi tutulmuşlardır.'' Dikkat edin, Aad kavmi Rablerini inkar etmişlerdi. Dikkat edin, Hud'un kavmi olan Aad, Allah'ın merhametinden uzak kılınmıştı. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i göndermiştik de onlara şöyle demişti. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. O sizi topraktan yaratmış ve sizi orada yaşatmıştı. Ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tevbe edin. Şüphesiz ki Rabbim kullarına yakındır, dualarına karşılık verendir. Kavmi ise şu cevabı vermişti. Ey Salih, elbette sen bundan önce içimizde ümit beslenen birisiydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi engelliyor musun? Şüphesiz ki bizi kendisine kulluğa çağırdığın şeyden kuşkulandıran bir şüphe içindeyiz. Salih onlara demişti ki, ey kavmim bir düşünsenize. Ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerinde isem ve O bana kendinden bir rahmet vermiş ise haliniz nasıl olacak? Ona asi olursam beni Allah'tan yani O'nun azabından kim koruyabilir ki? O zaman siz de kaybımı arttırmaktan başka bir şey yapmamış olurdunuz. Ey kavmim işte Allah'ın şu devesi sizin için bir delildir. Onu bırakın da Allah'ın yarattığı bu toprakta yesin, otlasın. Ona hiçbir kötülük etmeyin, yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Semud kavmi o deveyi hunharca katletmiş ve Salih onlara şöyle demişti. Yurdunuzda üç gün daha yaşayın. Bu yalanlanamayacak bir vaattir. Kendilerine azap emrimiz gelince Salih'i ve onunla birlikte iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helakten ve o günün rezilliğinden kurtarmıştık. Şüphesiz ki Rabbin kuvvetlidir, güçlüdür. Haksızlık edenleri de o korkunç ses yakalamış ve sanki orada hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü hareketsiz kalmışlardı. Dikkat edin, şüphesiz ki Semut kavmi Rablerini inkar etmişlerdi. Dikkat edin, Semut kavmi Allah'ın merhametinden uzak kılınmıştı. Yemin olsun ki melek elçilerimiz İbrahim'e müjde ile gelmiş ve selam sana demişlerdi. O da size de selam demiş ve çok geçmeden. Kızartılmış bir buzağı getirmişti. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce onları yadırgamış ve onlardan dolayı içine bir korku düşmüştü. Elçiler de ona korkma biz Lut kavmine gönderildik demişlerdi. O esnada hanımı ayaktaydı ve bu sözleri duyunca gülmüştü. Ona da İshak'ı İshak'ın ardından da Yakub'u müjdelemiştik. Bir yaşlı bu da benim yaşlı ihtiyar kocam iken çocuk mu doğuracağım? ''Şüphesiz ki bu şaşılacak bir şeydir.'' demişti. Melekler şu cevabı vermişlerdi. ''Allah'ın emrine şaşıyor musun?'' ''Ey ev halkı! Allah'ın merhameti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, yücedir.'' İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında adeta bizimle mücadeleye başlamıştı. Şüphesiz ki İbrahim çok hoşgörülü, çok yufka yürekli, ve Allah'a yönelmiş biriydi. Melekler şöyle demişlerdi. Ey İbrahim bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin azap emri elbette gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri döndürülemez bir azap gelecektir. Elçilerimiz Lut'a gelince Lut onların yüzünden üzülmüş ve onlardan dolayı içi daralmıştı da bu zor bir gündür demişti. Lut'un kavmi koşarak onun yanına gelmişlerdi. Daha önce de o kötü işleri yapmaktalardı. Lut kavmine şöyle seslenmişti: "Ey kavmim, işte şunlar kızlarımdır. Onlarla evlenin. Sizin için onlar daha temizdir. Allah'a karşı takvalı olun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde hiç mi aklı başında bir adam yok?" Kavmi ''Senin kızlarında bizim herhangi bir hakkımız, gözümüz olmadığını bilirsin. Sen bizim ne istediğimizi elbette biliyorsun.'' demişlerdi. Lut, ''Keşke benim size karşı bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim.'' demişti. Bunun üzerine melekler şöyle demişti. ''Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle yola çıkıp yürü.'' Hanımından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap şüphesiz ki ona da isabet edecektir. Onlara vaad edilen helak zamanı sabah vaktidir. Sabah yakın değil midir? Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirmiş ve üzerlerine Rabbin katında işaretlenerek balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırmıştı. O işaretli taşlar zalimlerden uzak değildir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı göndermiştik. Onlara şöyle demişti. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Şüphesiz ki ben sizi hayır yani bolluk içinde görüyorum. Şüphesiz ki ben sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın. Müminseniz Allah'ın helalinden bıraktığı kar sizin için hayırlı olandır. Ben üzerinize asla bekçi değilim. Medyenliler şu ayıba şu cevabı vermişlerdi. Ey şu ayıp babalarımızın taptığı putları ve mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana salatın yani ibadetin mi emrediyor? Şüphesiz ki sen çok hoşgörülüsün, akıllısın. Şuayb ise onlara şöyle demişti. Ey kavmim bir düşünsenize ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerinde isem ve o bana kendi katından güzel bir rızık vermiş ise haliniz nasıl olacak? Sizi yasakladığım şeylerin tersini yaparak size olan sözüme aykırı davranmak istemiyorum. Ben gücümün yettiği kadar ıslah etmekten başka bir şey istemiyorum. Başarmam ancak Allah'ın yardımı iledir. Yalnız ona güvendim. Ve Yalnız Ona Yöneleceğim Ey Kavmim Sakın Bana Karşı Düşmanlığınız Nuh'un Kavmi Veya Hud'un Kavmi Veya Salih'in Kavminin Başına Gelenler Gibi Size De Bir Musibet Getirmesin Zaten Lut Kavmi De Sizden Uzak Değildir Rabbinizden Bağışlanma Dileyin Sonra Ona Tevbe Edip Yönelin Şüphesiz Ki Rabbim Çok Merhametlidir Müminleri Çok sevendir. Medyenliler Şöyle Demişti Ey Şuayb Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz Ve içimizde seni cidden zayıf görüyoruz Kabilen olmasaydı seni mutlaka kovardık Sen asla bize göre güçlü değilsin Şuayb ise onlara şöyle demişti Ey kavmim size göre benim kabilem Allah'tan daha mı güçlü ki Onu arkanıza atıp unutuyorsunuz Şüphesiz ki Rabbim yapmakta olduklarınızı kuşatıcıdır Ey kavmim Bulunduğunuz yerde elinizden geleni yapın. Şüphesiz ki ben de görevimi yapacağım. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu ileride öğreneceksiniz. Gözetleyin. Şüphesiz ki ben de sizinle birlikte gözetlemekteyim. Azap emrimiz gelince şu aybı ve onunla birlikte iman edenleri tarafımızdan bir merhametle azaptan kurtarmıştık. Haksızlık edenleri de o korkunç ses yakalamıştı da sanki orada hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü hareketsiz kalmışlardı. Dikkat edin. Semud kavmi Allah'ın merhametinden uzak olduğu gibi Medyen kavmi de uzak kılınmıştı. Yemin olsun ki Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun yöneticilerine göndermiştik. Onlar Firavun'un emrine uymuşlardı. Oysa Firavun'un emri asla doğru değildi. Firavun Kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe sürükleyecektir. Varılacak o yer ne kötü bir yerdir. Onlar burada yani dünyada da kıyamet gününde de lanete uğratıldılar. Onlara verilen bu armağan ne kötü armağandır. İşte bu halkı helak olmuş şehirlerin haberlerindendir. Biz onu sana anlatıyoruz. Onlardan izleri kalan da vardır, biçilmiş ekin gibi yok olan da. Onlara haksızlık etmemiştik. Fakat onlar kendilerine yazık etmişlerdi. Rabbinin azap emri geldiğinde Allah'ın peşi sıra yalvardıkları ilahları onlardan hiçbir sıkıntı giderememişti. Putlar onların kayıplarından başka bir şey arttırmamıştı. Haksızlık eden şehirlerin halkını helak için yakaladığında Rabbinin yakalayışı işte böyle şiddetlidir. Şüphesiz ki onun yakalaması elem vericidir, şiddetlidir. Şüphesiz ki bunda Ahiret azabından korkanlar için elbette ayet, ders vardır O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür Ve o gün herkes için şahit kılınmış bir gündür Biz o kıyamet gününü sadece belirlenmiş sayılı bir süre için ertelemekteyiz O geldiği gün Allah'ın izni olmadan kimse konuşamaz Onlardan kimi azgındır, kimi de mutlu Azgın olanlar ateştedir Orada onların öyle feci bir nefes alışverişleri vardır ki Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ki Rabbin istediğini yapandır. Mutlu kılınanlara gelince onlar da cennettedir. Rabbinin dilemesi hariç gökler ve yer durdukça bitmez bir lütuf olarak onlar da orada ebedi kalacaklardır. Onların tapmakta oldukları şeylerle ilgili şüphen olmasın. Onlar daha önce babalarının taptığından başka bir şekilde tapmıyorlar. Biz onların azaptan paylarını mutlaka eksiksiz olarak vereceğiz. Yemin olsun ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik fakat onda anlaşmazlığa düşülmüştü. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz ki o Mekkeliler de Kur'an'dan kuşkalandıran bir şüphe içindedir. ''Onların her birinin işlerinin karşılığını Rabbin kendilerine elbette tam olarak verecektir. Şüphesiz ki O, onların yapmakta olduklarından haberdardır. Seninle birlikte tevbe edenlerle beraber emrolunduğun gibi dost doğru ol. Sakın aşırıya kaçmayın. O, sizin yaptıklarınızı elbette görendir. Haksızlık edenlere sakın eğilim göstermeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Allah'ın peşi sıra dostlarınız da olmaz.'' Sonra size yardım da edilmez. Gündüzün iki bölümünde ve gecenin de gündüze yakın bölümlerinde namaz kıl. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu gerçekleri hatırlamak isteyenlere bir hatırlatmadır. Sabırlı ol. Şüphesiz ki Allah güzel davrananların ödülünü zahi etmez. Sizden önceki nesillerden yeryüzünde insanları bozgunculuktan alıkoyacak değerli bilge kişiler bulunsaydı ya... Fakat onlardan görevini yaptığı için kurtardığımız az bir kısmı hariç diğerleri görevlerini yapmamışlardı. Haksızlık edenler ise kendilerine verilen refahın peşine düşmüşlerdi. Zaten onlar suça dalan kişilerdi. Halkı ıslah ediciler olduğu halde Rabbin haksızlıkla şehirlerin halklarını helak etmez. Rabbin dileseydi bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar anlaşmazlığa düşmeye devam ederler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri hariç zaten Rabbin onları bunun için yani ihtilaf etmemeleri için yaratmıştır. Rabbinin şüphesiz ki cehennemi bütünüyle insanlarla ve cinlerle dolduracağım sözü tamamlanmış olacaktır. Elçilerin haberlerinden senin kalbini pekiştireceğimiz her şeyi sana anlatıyoruz. Bunlarda sana gerçeğin bilgisi, müminlere bir öğüt ve gerçeği hatırlatıcı mesaj gelmiştir. İman etmeyenlere de ki bulunduğunuz yerde elinizden geleni yapın. Şüphesiz ki biz de görevimizi yapacağız. Bekleyin. Şüphesiz ki biz de bekleyenleriz. Göklerin ve yerin gaybı yalnızca Allah'a aittir. Her iş yalnızca ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona güven. Rabbin yaptıklarınızdan asla habersiz değildir.